Ağzı belli Allah'tan Şeytan Subhan Allāhi asrāb ʿabdhi li-lm <Sessizlik> min al mescidil <Sessizlik> al-haram ila al-masjid al-aqṣal Lādhī bāraknāḥoulahu l-nuriyahu min āyatīna. İnnahu huwa al-samīʿ Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye.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 Ve atayna Musa'l-kitabe ve cealnahu hudal li bani İsrailo alle la min Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık ذُرِّيَّةَ men حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبَدًا Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Vuczayına ila bani İsrail fil Kitab la tufsidun fil arzı merteyin ve la Biz İsrailoğullarına kitapta, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik. Fa'i da ja u'du ula huma ba'atna aleykum ibadan lana uli basin şadid fajasu hilale diyar. <gülüyor> ve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 Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik, mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık. İn ahsan tum ahsan tum li anfusikum, ve in asa tum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 اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler ve anlar. Lâzin la yu'eminun bil aakhirat. Agetden alhum. Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir. Ve yadu al insanu bil şer du'a. Ahu İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةً لَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبَصِرًا وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبَصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık.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 وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını kefa بنفسك اليوم عليك حسيبا O insana oku kitabını bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz Men ihteda fenne ma yehtedi li nefsihi ve men dalla ma yadl aliha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 biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. Men kana yuridu'l-aacile ta'accalna lehu fiha ma nasha. Ul men nuridu lehu cehennem.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 وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa işte onların çalışmaları makbuldur. Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine, Dünyada Rabbinin ihsanından ardarda arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. ala <gülüyor> ve Baksana biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık? Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır. Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip, yardımsız bırakılmış olursun.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 Rabkum, âlemu bima fi nufusukum. İn takonu salihin, fâinnu kanil alabîn, wafura. Rabbiniz, sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbe ile kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.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 Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا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 sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. ve <gülüyor> İnnehu Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o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 Valla tıktılın nefsil, latti haram Allahu, illa bil hakkı. Vman kıttıl mazlouma, fadajgaln al walihi sultana. Fala yusrif fi Allahın öldürülmesini haram kıldığı canı, haksız yere öldürmeyin. Biz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 Kul zalika Bütün bu sayılanların kötü olanları Rab'benin yanında hoş görülmeyen şeylerdir. Zalika mimma ohâ ileyke rabbuk minel hikme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 Efe alsfakum rabbukum bil banin wettehaza min al malaikati inatha innakum la taquluna kavlan azima Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar meydana Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.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 Sübhanahu ve Teala ama yoluğulun kâbirâ. Allah onların söyledikleri şeylerden münazehdir, son derece yücedir ve çok büyüktür. Tusabbihû lâhû al-sembat al-sabâ' wal-ardû wa fihin.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 bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman, onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوَا اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ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 اَا <tik> اِذَا <mexikan> Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا او خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلِ عَسَى أَن محمد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 Yoma yedeoğum, feta stejibun bhamdhi, ve tıznun illa bithum illa qalila. Allahın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyersiniz ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız. Ve kullü ibadüy, kullü lätihiy ahsan.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 Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَضَّلْنَا عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا زَبُورًا Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a zeburu verdik. قُلِ دَعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Ulaika'llazina yed'uneye detegun ile rabbihimul vesile teyhum akrab ve yercun rahmetuhu ve yahafun azabe in azab rabbika kana Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar.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 onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, leyh Mahfuz'da yazılmıştır. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ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 İblis قال أسجد لمن Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblisse ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti. "Qal <gülüyor> Yine İblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti. وَلَذهَبَ فَمَ تَبِعَكَ مِنْهُم فَإِن نَّجَهَنَّ مَ جَزَ أُكُمْ جَزَ أَمفُورَ وَاسْتَفْزِزْمَنِ استَطعْتَ منِنْهُ بِصوْتِكَ وَأَجلَلِبعَلَيْهِ وَرَجِلِكَ وَشارِكُم فِي الأمْوَال والالْأَوولادِ وَعِدهَهُم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 Vallad körmne bani Adam ve hamelnâhüm fi alber ve albher ve rızqana hum min altıbat ve fadzlnâhüm ve fadzlnâhüm ala kâthirim min xalqana ki biz Adem oğullarını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 Yom nad'u kull anasi bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulai ka yaqrauna la İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar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 Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi. Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyletecektin.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 <gülüyor> Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi. Sunnet Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.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 وَإِذَا <Sessizlik> أَنْعَمْنَا <Sessizlik> Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.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 Vesâlûn kânîl-rohûlil-rohû min âmri Rabbî ve maaûtîm min al-ilmi illa qâliila. Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bilici işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.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 illa rahmeten min rabbik inne fadlahu kana aleike kebira Ancak Rabbinin rahmeti onu bahşetmiştir. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.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 İnsanların çoğu kabul etmeyip inkârda direttiler. Ve kâlû len nûmin leke hattâ tefcur lenâ min el-ardı bi'â' ev tekûne leke cennetun min nahlin ve 'inabin fetfecir او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيله او يكون لك بيت من زخرف او ترقاف السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه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 Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ beyni بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki o, kullarından haberdardır, onların her halini görür. 30. Kaset Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm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 Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız. Zalik cezauhu bi annahum keferu bi ayatina ve kulu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 Awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala Onlar görmüyorlar mı ki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 Ulâ env entum temlikûne hazâ'ine rahmeti rabbî izel emseketum huşyetele infâk ve kâne'l insânu katûrâ Ey Muhammed deki eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız harcamakla tükenir korkusuyla Kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir. وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَن۪ي إِسْرَائِلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ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 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا أُولَاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ وَا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا <مَثْبُورًا> Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti. Ve min al-ard wa jami'a. Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. Vüqulna mibədhi l-bani İsrail askonu aldf, fəidaj a-wağdul aakhirat jenabikumla fifa. Onun arkasından İsrail oğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman, hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.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 قُلْ اَمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا min qablihi. قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki,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 ve الْحَمْدُ Allah'ı, kimi لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ kimi لَهُ kimi فِي الْمُلْكِ وَلَمْ kimi لَهُ kimi مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ kimi kimi kimi Çocuk edinmeyen, Hakimiyette ortağı olmayan, Aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a kimi kimi kimi onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen asabı ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir. Bismillahi r-Rahmani Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun. قَيِّمَا <gülüyor> لِيُنْذِرَ بَأْسَنْ شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِينَ ف۪يهِ أَبَدًا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 Fela allaka bakh'u nafsaka ala a'arihim illam yu'minu bihadha alhadith Ey Muhammed demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin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 bir gün yerin üzerindeki şeyleri kıp bir toprak yapacağız. Em hasibete min Ey Muhammed yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?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 فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Biz nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِثُوا اَمَدًا Sonra...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 Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. وَرَبَقَنَا <gülüyor> عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهَا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 وَإِذِ اْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ فَأُوُ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ İçlerinden biri dedi ki, Madem ki siz kavminizden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 <gülüyor> Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.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 Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye ashabı keyf hakkında bir şey sorma. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ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 Umuulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırırdı. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar. Ollallah, âlem bimal bithulhu, gıybü sâmâwât ve alârdi, âbâsir bhi ve âsîng. Ma lham min donhi min wali ve la yüşrîkû fi hükmhi Ey Muhammed, deki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir.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 Ey Muhammed, Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Olsbir nefsek ma'allazina yed'un rabbahu bil ghadati vel ashi uridun vejhehu ve la ta'du aynaka anhum ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان فرطا محمد rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret gözlerin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 inna a'tadna lil نَارًا nara ahata bihim suradiqha wa in بِمَا yughathu bima in kal muhli yashwi wujuh bi'sa deki bu hak kitab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 اِنَّ <Gülüyor> İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz, iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب Yuhallawna فِيهَا min asawir min zahabin ve yalbasun thiyaban khudra min sündüs ve istabraqin muttakiyin fiha muttakiyin fiha alal arayik ni'ma thواb işte onlar için adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekli den yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır. وَضْرِبَ Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, Aralarında ekinler bitirmiştik. ve Her iki bağda ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından birde ırmak akıtmıştık.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 Vdâkâl jântehû vâhu aẓâlimû lî nefsîhî. Qalma aẓnû an tâbid hâzîi a bda vma aẓnû sââtê qâîmê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 وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından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 Bağın kuru ve kaygan bir toprak olu verir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِيهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّي اَحَدَا Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah! Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu. وَلَمْ تَكُنْ من دون الله وما كان منتصرا. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الحق. <gülüyor> i̇şte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. O'nun mükafatı daha hayırlıdır. Verici sonuç da daha hayırlıdır. وَضْرِبْ <gülüyor> لَهُمْ kema in anzalnahu min as-samaa'i fahtalata bihi nabaatu al-ardh fa asbahha shiman tadruhuhu ar-riyahu wa kana kulli shay'in muqtadira ey muhammed sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat Dünya hayatı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 Mal ve oğullar, dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse, Rabbinin yanında, hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bakımından daha hayırlıdır. Biz, bir gün dağları yürütürüz, ve sen,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 وَمَا نُرْسِلُوا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِينَ يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا اُنْذِرُوا هُزُوَا Biz peygamberleri, ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler. ومن أظلم ممن ذُكِّر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه İnne cealna ala kulubihim akine ve qura ve in taduhum ila'l huda falan Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren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 Veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti. <gülüyor> Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.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 قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَىٰ اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْ تَرُشْدًا Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim? dedi. قَالَ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ve kayfe tasbiru ala sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin iyice bilip kavrayamadığım bir şeye nasıl sabredeceksin dedi O ale seteciduni in sha Allahu sabiran ve la a'si leke amra Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi. "Qala fa inittab'tani fala tesalni 'an shay'in hatta uhdith Hızır, eğer bana tabi olacaksan ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi. فان طلق حتى إذا ركب في السفينة خرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ نهایت ikisi beraber kalkıp gittiler gemiye bindikleri zaman onu deli verdi Musa bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi. "O ale em aqul inneke lan tastati' ma'iya sabra." Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim?" dedi. "O la tu'khidhni bima naseetu ve la turhiqni min amri usra."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 قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَك۪يَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir olan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canımı öldürdün. Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.